7. dingje is dat je tekenen van de geestelijke daha önceden yine eenmaal ziek bent, dan is het niet meer mogelijk om jezelf te veranderen. Als je eenmaal ziek bent, dan is het niet meer mogelijk om jezelf te veranderen. Als je eenmaal ziek bent, dan is het niet meer mogelijk om jezelf is is is is Deur ki kale tawadda ara is salati raïra rijlehi. Ara in saat wesselam, u sur aptist al maqistadi Zaman, tam, aptist al da anjab ara klarna erteletirde. Ey, allere, juzine, tabi madmada istinxap, ondan sura, machib, allere, jakamak, machib, machib, machib, machib, machib, machib, machib,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 Her ikisi de kullanılabilir. Ve her iki hadis de sahih olduğu için. Bazen ve Vesselam Usul abdestten önce Bütün abdestini alıyordu. ey El, Elden Ayaklara kadar. Bazen de Ayaklarını ertelettiriyormuş. Diyor ki Allahu Aleem diyor. Bu Şundan dolayıdır. O zamanki banyolar diyor Kumdan topraktan idi diyor. Ayaklarını O an için yıkadığı zaman Yıkayacağı zaman mesela evet. Özellikle su az olursa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 Çünkü kişi bedenini yıkadığı zaman mutlak manada eli fercine değecek. Evet. Öyle değil mi? Evet. Çünkü yıkayacak. Yani fercini ovalayacak maksat kuru bir şey kalmasın diye her tarafı yıkayacak. Dolayısıyla böylece eli fercine değmiş olur. İmam-ı Şafii'ye göre ve İmam Malik'in bir görüşüne göre Ondan... e, ve burada da Hembeli alimlerden Ebun Baz rahimehullah diyorlar ki mutlak manada elin ferce değmesi ile abdest bozulur diyorlar.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 demiştik ki, kişi, kişinin eli fercine değdirmekle, ister şehvetsiz ister şehvetli olsun, <gülüyor> abdest bozulmaz. O zaman ne yapar? Abdest bozulmuyorsa, daha önceden abdestini aldıysa, yani gusülün başında, gusül bittikten sonra tekrar abdest alması sünnete aykırıdır. Çünkü iki abdest üst üste almak doğru değildir. Bir an için. Ama bir vakitten bir vakitten sonra veya da sıkışıp tuvalete gidip abdest almakta bir beis yok. Ama şimdi mesela gittin buraya abdest aldın. Ayaklarını bitirdin. Tekrar abdest alıyorsun. Bu nedir? Bu sünnete aykırıdır. Çünkü Aleyhisselatü Vesselam'ın ashabı hiçbir zaman peş peşe böyle iki abdest almış değiller. Dolayısıyla usul abdest esnasında başta aldıysa Şafi'ye göre veyahut da onun çizgisinde olan alimlere göre elin ferce değmekle abdest bozuluyorsa o zaman usulden sonra abdest alması vaciptir. İmam Elbani Rahimahullah ve <gülüyor> Maar hij zei dat hij niet wilde dat hij Kaimel dat hij Kishi dat hij wilde dat hij wilde dat Shehwet Sis dat hij wilde dat hij wilde dat hij wilde dat hij wilde dat hij wilde dat hij hij wilde dat hij wilde dat hij wilde dat Olarak per saabtes bozulur, şehvetsiz bozulmaz. Ve burada İmam Elbani bani diyor ki, vertelt, yaparken diyor ki, Subhanallah, diyor, bir insan mens öptüğü zaman nasıl, ne için öper diyor. Herhalde çocuğu, ordu, değil çocuğu değil niet diyor şefkatle öpsün. Çünkü öpücükler değişiktir. Çocuğa karşı olan öpücük ile anneye babaya karşı olan öpücükler ayrıdır. Öyle değil midir? Ondan sonra kişinin hanımını öpmekle çocuğu öpmesi arasında fark var.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 gerek yoktur ve İmam el-Benn diyor ki daha doğrusu sünnete aykırıdır. Ey abdest almaması lazım. Niçin? Çünkü banyo esnasında kişi eline ferci elinin fercine değdirdiği zaman ne şehvetlededir miyor zaten? Normal olarak banyosunu yapıyor. Temizlik He, temizlik babından. Dolayısıyla ikinci bir abdest alması sünnete aykırıdır.